Birinci cilt 251. mektup tercümesi Dini İslam'ın en büyük alimi İmam-ı Rabbani Müceddidi Elf-i Ahmet Faruki, kudis-i hazretlerinin muhtelif şehirlerdeki alimlere vali, kumandan ve padişahlara cevap ve nasihat olarak yazdıkları mektupların 536'sından meydana gelen Mektubat-ı İmam-ı Rabbani kitabının birinci cüzü 251. mektubu Mevlana Muhammed Eşref'e yazılmış olup hulefâ Raşidi'nin Râşidî'nin radıyallahu teâlâ anhum ecmâin faziletlerini ve Şeyhain hazretlerinin yani Ebu Bekr ile Ömer'in radıyallahu anhum'a üstünlüğünü ve Hazreti Emir'in yani Hazret Ali'nin radyallahu anh hususi kıymetlerini ve Eshab-ı kiramın aleyhimür rıdvan tazim ve tevkiirini ve aralarındaki muharebelerin iç yüzünü bildirmektedir. Bu mektubun baş tarafı peygamberlere aleyhimü sallawat ve evliyaya kuddelesi ruhum ait Derin ilimler olduğundan, yalnız nihayet kısımlarını tercüme ediyoruz. hazret emirin, radıyallahu anh, isminin, cennet kapısının üzerinde yazılı olduğunu öğrenince, Şeyhain hazretlerinin, yani Ebu Bekri ile Ömer'in, radıyallahu anhüma, cennet kapısındaki hususiyet ve itibarlarının nasıl olduğunu merak ettim. Anlamak için çok uğraştım. Nihayet anladım ki, bu ümmetin yani Müslümanların cennete girmeleri, bu iki büyük zatın emri ve izni ile olacaktır. Sanki Ebubekr Bekir radıyallahu anh, cennet kapısında durup, içeri girmeye izin verecek ve Ömer radıyallahu anh, ellerinden tutarak içeri götürecektir. Bütün cennetin, sanki Ebu Bekir'in, Radiyallahu anh nuru ile dolu olduğunu hissediyorum. Bu fakire göre Şeyhain Hazretlerinin bütün sahabeli kiram aleyhimur redvan arasında ayrı bir şan ve üstünlükleri vardır. Başka hiçbirisi bunlara ortak değildir. Sıddık Radiyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sanki aynı bir evin sahibidir. Farkları, bir evin iki katı arasındaki fark gibidir. Faruk radıyallahu anh da, Ebu Bekre radıyallahu anh, tufeil olarak bu devlethanede bulunmaktadır. Diğer sahabe-i kiramın, server-i sallallahu aleyhi ve sellem, yakınlıkları, sünnet-i seniyyesine, yani İslam dinine uydukları kadar, mahalle komşusu veya hemşehri gibidirler. Bunlar böyle olunca sonra gelenlerin evliyası nerede kalır artık düşünmeli. O halde onlar Şeyh büyüklüğünden ne anlayabilirler? Her ikisinin büyüklüğü o kadar çoktur ki peygamberler aleyhissalam sırasındadırlar. Peygamberlik makamından başka bütün üstünlüklerine maliktirler. Nihayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu. İmamı Gazali rahmetullahi aleyh buyuruyor ki Halife Ömer radıyallahu an şehid olunca Abdullah ibni Ömer sahabeyi dedi ki ilmin onda dokuzu Ömer radıyallahu an ile beraber öldü. Bazılarının bu sözü anlamayarak durakladıklarını görünce ilimden maksadım allah Teâlâ'yı bilmektir. Abdest ve guslün bilgileri değildir, dedi. Ömer böyle olunca, Ebu Bekir'in radıyallahu anh, büyüklüğü nasıl anlaşılır ki, Ömer'in bütün iyilikleri, onun bir iyiliğidir. Böyle olduğu, hadisi i şerifte bildirilmektedir. Ömer ile Sıddîk radıyallahu anhüma arasındaki fark, Sıddık ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki farktan ziyadedir. Başkalarının sıddık'tan radıyallahu anh ne kadar aşağı olduğunu bundan anlamalıdır. Şeyhain radıyallahu anhuma öldükten sonra da peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem ayrı kalmadılar. Mahşere de onlarla beraber kalkıp gideceğini haber vermiştir. O halde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 Herkese yol göstermek için geri dönmüş olan evliya kadde sallahu teala esra rahimul aziz keşflerinin nuru ile ve tabiin ve tebe-i tabiinden içtihat derecesine yükselen alimler rahimehumullahuteala hadis-i şeriflerin derinliklerindeki manaları bulup anlamak ile şeyhaynın radiyallahu anhuma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 Buhari Şerif'te Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma diyor ki, Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ebu Bekr gibi kimseyi bilmezdik. Ondan sonra Ömer'i, ondan sonra da Osman'ı radıyallahu anhümm bilirdik. Onlardan sonra kimseyi kimseden üstün tutmazdık. Ebu Davud'un bildirdiğine göre yine Abdullah bni Ömer diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Bizler en üstün Ebo berdir Sonra Ömer sonra Osmandır Rayallahu anhüm, derdik Evliyalık peygamberlikten daha yüksektir sözü erbabı sekrin yani zan ve hayal ile konuşanların sözüdür Yani Geri dönmeyen, peygamberlik makamının kemalatından haberi olmayan evliyanın sözüdür. Bu fakir, birçok mektuplarımda uzun uzadıya bildirdim ki, peygamberlik, vilayetin üstündedir. Hatta, peygamberin kendi vilayetinin de üstündedir. Sözün doğrusu da budur. Bunun aksini söyleyen, peygamberlik makamının yüksekliğini bilmeyendir. Evliyalık yolları arasında silsile-tüzzeheb yolu, Sıddık-ı Ekber'in radıyallahu an yolu olduğundan bu yolun yolcuları uyanık olur. Onun için de yolların en üstünüdür. Başka yoldaki evliya bunların kemalatına nasıl yetişebilir? Onların İç yüzünü nasıl anlayabilir Bu yolun yolcularının bu işte kârları müsavidir demek istemiyorum Belki milyonda biri böyle olabilirse nimettir saadettir Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği Hazreti Mehdi rahimehullahü Teala vilayetin en yüksek derecesinde olacağına göre o da bu yoldan yetişmiş ve bu yolu tamamlamış ve düzeltmiş olacaktır. Çünkü bütün vilayet yolları, bu yoldan aşağıdır ve ulaştıkları vilayetlerde, peygamberlik makamının kemallerinden az bir şey vardır. Bu yoldan kazanılan evliyalıkta ise, Sıddık-ı Ekber'in yolu olduğu için, o kemalattan pek çok bulunur. Hazreti Emir, radıyallahu Peygamberimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, vilayetini aldığı, taşıdığı için, geri dönmeyen, yani halk arasına karışmayan, yani vilayetin kemalatı kendilerinde fazla bulunan evliyanın, mesela kutbların, ebdalin ve evtadın terbiyeleri, onun imdadı ve yardımı iledir. Kutbül Aktab, yani kutbü medar, onun emrinde ve terbiyesindedir yani vazifesini onun imdadı ve yardımı ile yapar fatıma Zehra ile hasen ve hüseyin radıyallahu anhüm de bu makamda hazreti emir ile ortaktırlar peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ashabının hepsi radıyallahu anhüm büyüktür her birini büyük bilmek ve söylemek lazımdır. Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala bütün insanlar arasından beni seçti ayırdı. İnsanların en iyisini bana eshab olarak seçti. Bunların arasından da bana akraba ve yardımcı olarak en ne ayırdı. Bir kimse beni sevdiği için bunlara hürmet ederse, Allahü Teala onu her tehlikeden korur. Onlara hakaret ederek beni incitenleri de incitir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu teâlâ anıma buyuruyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Eshabıma dil uzatanlara, onları söhenlere, Allah lanet eylesin. Bütün meleklerin ve insanların lanetleri, onların üzerine olsun. Ayşe Sıddık'a Sıddîk'a, radıyallahu anhâ'nın haber verdiği hadisi i şerifte, Ümmetimin en kötüsü, eshabıma dil uzatmaya cesaret edenlerdir, buyuruldu. Eshab-ı kiram, aleyhimür rıdvan, arasında olan muharebeleri, iyi sebeplerden, Güzel düşüncelerden ileri geldi bilmek, dünyalık için, menfaat için bilmemek lazımdır. Çünkü onların ayrılığı, içtihat ve tevil ayrılığıydı. Heva ve hevesten doğan ayrılık değildi. Ehli sünnet alimleri hep böyle söylüyor. Şu kadar var ki, Hazreti Emir ile muharebe edenler hata etti. Hak, Hazreti Emir radıyallahu anh tarafındaydı. Fakat hataları, içtihat hatası olduğundan, bir şey denemez ve dil uzatılamaz. Şerh-i Mevâkıf kitabına göre, Âmidi diyor ki, Cemel ve Sıffîn vakaları, içtihat yüzünden idi. Ebu Şekür Muhammed Sülemi Temhit kitabında diyor ki, ehli Sünnet ve cemaate göre, Hazreti Muaviye ve onunla beraber olanlar radiyallahu anhüm hata etmişlerdi. Fakat hataları içtihat hatasıydı. İbni Hacer Mekki Savai ki Muhrika kitabında diyor ki: Hazreti Muaviye'nin Hazreti Emir ile radiyallahu anhüma muharebesi içtihat sebebiyleydi. Ehli sünnet alimleri böyle bildiriyor. Şerh-i Mevâkıf'taki eshabımızın çoğuna göre o muharebeler içtihat sebebiyle değildi. Sözünde "eshabımız" diyerek kimleri anlatmak istemiştir. Ehli sünnet âlimleri böyle söylemiyor, aksini söylüyor. Büyüklerin kitapları hep içtihatta hata olduğunu bildirmektedirler. Mesela İmam Gazali ve Kâdî Ebu Bekr ve diğer imamlar gibi. O halde Hazreti Emir radıyallahu anhi ile muharebe edenlere fasık, yoldan çıkmış gibi şeyler söylemek caiz değildir. Kadi İyad'ın rahimehullahü teala Şifa kitabında İmam Malik radıyallahu anh diyor ki: Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından birine Mesela Ebubekir e veya Ömer'e veya Osman'a veya Muaviye'ye veya Amr ibn Asa, As radiyallahu anhum söyen ve onları kötüleyen bir kimse eğer yoldan çıktılar kafir oldular dediyse bu kimseyi öldürmelidir. Yok eğer başka bir ayıp ve kusur ile kötülediyse şiddetli dövmelidir. Hazreti Ali Radiyallahu anh ile muharebe edenler kendilerine alevi diyen Şiilerin taşkın olanlarının dedikleri gibi kafir değildir, fasık da değildir. Çünkü Ayşe Sıddıka radıyallahu anha ve Talha ve Zübeyir ve Sahabe-i Kiram'dan birçoğu onlardandır. Ridvanullahi aleyhim ecmain. Talha ile Zübeyir, radıyallahu anhuma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 yani zulmetti demiş ise de bundan maksatları Hazreti Emir'in hilafeti zamanında kendini halife ilan etmesi haksız idi demektir. Yoksa yoldan çıkmak ve günah alameti olan zulm demek değildir. Bu suretle sözleri ehli sünnet büyüklerinin sözlerine uymuş olur. Bununla beraber hakiki din alimleri Böyle yanlış manalar anlaşılabilecek sözleri söylemezler. Hazreti Muaviye için radıyallahu anh zalim nasıl denilebilir? Bunun Allahü Teala'nın emirlerini ve Müslümanların haklarını gözetmekte, adil bir halife olduğunu Savai ki Muhrika kitabında Alame İbn Haceri Mekki yazıyor. Böyle sözleri yezit için söyleseler yeridir. Fakat Muaviye, radıyallahu anh için söylemek, çok şeni, çok çirkin olur. Peygamberimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muaviye'ye, radıyallahu anh, hayırlı dualar ettiğini, hadis âlimlerinin hepsi söylüyor. Mesela, Ya Rabbi, ona kitap, yani yazı ve ilmile ile hesap öğret, ve onu azaptan koru, ve bir kere de, ya Rabbi onu doğru yola götür ve doğru yola götürücü yap buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duasının kabul olunacağı ise şüphesizdir. Ona beddua etti diyen yeni cahil sapık din adamlarının din kitaplarından hiç de haberleri olmadığı anlaşılmıyor mu? İmam Şabi Hazretleri'nin Hazreti Muaviyeyi, radıyallahu anh kötülediği yolundaki sözleri de doğru değildir. Böyle bir şey olsaydı, Şahbî'nin talebesi olan İmam Azam Ebu Hanife'nin bu sözleri söylemesi lazım gelirdi. İmam Malik, radıyallahu anh bir rivayete göre tebe-i tabiindendir ve Hazreti Muaviye, radıyallahu anh'ın asrında yaşamıştır. Medine-i Münevvere alimlerinin en yükseği olduğu muhakkaktır. İşte o büyük alim Muaviye'yi ve Amr bin As'ı radıyallahu taala anhuma söhenleri öldürünüz der miydi. Demek ki onu sövmeyi büyük günahlardan sayarak söhenleri öldürmeyi emretmiştir. Onu sövmeyi Hazreti Bekri ve Ömeri ve Osman'ı radiyallahu anhüm sövmek gibi bilmiştir. O halde Hazreti Muaviye'yi radiyallahu anh sövmek asla caiz değildir. İyi düşünmek lazımdır ki Hazreti Muaviye radiyallahu anh bu işlerde yalnız başına değildi. Ehsab-ı kiramın hemen hemen yarısı onunla beraberdi. Eğer Hazreti Emir radiyallahu anh ile muharebe edenlere kâfir veya fâsık denirse dini İslam'ın yarısı yıkılır zira dini İslam'ı dünyaya yayan bizlere bildiren onlardır onlara ancak zındık yani dini İslam'ı yıkmak için uğraşan kimse kötüler o muharebelerin karışıklıkların ortaya çıkması Hazreti Osman'ın radıyallahu anh şehadeti ile başladı katillerden kısas istenmesiyle başladı. Talha ile Zübeyr, radıyallahu anhüma, kısas geciktiği için, Medine-i Münevvere'den çıktılar. Ayşe de, radıyallahu anha bu işte bunlarla beraberdi. Kısası bir an önce yaptırmak istiyorlardı. Muharebe etmek, hatırlarına bile gelmemişti. Cemel Muharebesi, Hazreti Osman'ın, radıyallahu şehadetine sebep olan Abdullah bin Sebe Yahudisinin ve adamlarının saldırmaları ile başladı. Bu muharebede 13 bin kişi ve Talha ile Zübeyr radıyallahu anhum'a da öldürüldü. Muaviye radıyallahu an, sonradan Şam'dan işe karıştı, bunlarla birleşti. Sıffîn muharebesi yapıldı. i̇mam Gazali diyor ki bu muharebeler halife olmak için değildi. Hazreti Emir'in radıyallahu an hilafeti başlangıcında katillere kısas yapılması içindi. Allame İbn Hacer Mekki Hazretleri de Ehli Sünnet böyle buyuruyor diyor. Hanefi alimlerinin büyüklerinden olan Ebu Şekür Muhammed Sülemi diyor ki Hazreti Muaviye'nin Hazreti Emir ile muharebesi hilafet için idi radiyallahu anhuma çünkü peygamber aleyhissalatu vesselam ona insanların başına geçtiğin zaman onlara yumuşak davran buyurmuştu bunu işittiği günden beri içinde hilafet arzusu uyanmıştı fakat içtihadında hata etmişti hazret-i emir'in radiyallahu anh içtihadı idi. çünkü onun hilafeti zamanı Hazreti Emir'in anhuma hilafetinden sonraydı bundan anlaşılıyor ki karışıklığın başlamasına kısasın gecikmesi sebep oldu Kıssas yapılmayınca halife olmak fikri de ortaya çıktı. Her ne olursa olsun içtihat yeriydi hata eden bir derece doğru olan iki derece sevap kazandı. Bu işte bize düşen en iyi yol. Peygamber efendimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, eshabının, radıyallahu anhüm, kavgalarına karışmamaktır. Bunları konuşmamalıyız. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Eshabım, Rıdvanullahi aleyhi mecmain, arasında olan işlere karışmayınız. Yine buyurdu ki, Eshabım, aleyhimür rıdvan, konuşulurken dilinizi tutunuz ve bir hadisi i şerifte "Eshabım için Allahü Teala'dan korkunuz. Eshabıma dil uzatmayınız." buyurdu. Evet, alçak yezit, inatçı ve fasık idi. Ona da lanet edilmemesi ehli sünnetin kafir bile olsa bir kişiye lanete izin vermediği içindir. Ancak kafir olarak öldüğü bilinen kimseye lanet etmek caizdir demişlerdir. Ebu Leheb ve eşi gibi yoksa Yezi'de lanet edilmemeli demek değildir. Allahü Teala'yı ve onun Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem incitenlere dünyada ve ahirette Allah lanet eylesin. Zamanımızda birçok kimse hilafet meselesini dillerine dolamışlar. Sözü evirip çevirip eshab-ı kiram arasındaki muharebelere getiriyorlar. Cahillerin yazdığı tarihleri okuyarak ve bidat sahiplerinin yalanlarına inanarak Ebu kiramın aleyhimur rıdvan çoğunu kötülüyorlar. Onun için bu bakımdan bildiğim hakikatleri yazarak dostlarıma göndermeyi lüzumlu gördüm. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ortalık karışır, yalanlar yazılır. Adetler ibadetlere karıştırılır." Ve eshabıma aleyhimü ridvan dil uzatılırsa doğruyu bilenler herkese bildirsin. Allahü Teala'nın ve meleklerin ve bütün insanların laneti doğruyu bilip de gücü yettiği halde bildirmeyenlere olsun. Allahü Teala böyle alimlerin ne farzlarını ne de başka ibadetlerini kabul etmez.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 şunun bunun sözüne ve uydurma kitaplara aldanıp da doğru yoldan kaymamaya çalışması lazımdır. Ehli sünnet alimlerinin rahimehumullahü teala kitaplarını bırakıp da dinini, imanını din düşmanlarının hileler ile yalancı, okşayıcı kelimeler ile yazdığı kitaplardan ve mecmualardan öğrenmeye kalkışmak kendini cehenneme atmak olur. Ehli sünnet ve cemaat alimlerinin sözlerini bildiren kitapları okuyup onlara uymaktan başka kurtuluş yolu yoktur. 251. mektubun tercümesi burada tamam oldu.